...kabul etmeyenlerin... ...akli delilleri. Allah Teala'nın... ...görülebilmesi için zaruri olarak... ...görenin karşısında... ...bir yönde cevher veya araz olarak... ...mevcut olması. Onunla gören arasında bir mesafenin bulunması. Ve görülenden gelen ışınların... ...görenin gözüne ulaşması lazım gelir. Ayrıca... ...Allah'ın görülebilmesi için sınırlı ve... ...sonlu olması icap eder. Bütün bu gibi hususlardan münezzeh olan Allah... ...ahiretteki... ...başta bulunan gözle ve bilinen şekilde görülebilir olmaktan münezzeh ve mukaddestir. Böyle bir rü'yet Allah için müstahildir. Allah'ı görmek mümkün olsa, duyu organları, sağlıklı olan herkesin... ...dünya ve ahirette onu görmeleri gerekir. Aksi takdirde görülebilir nitelikteki bir varlığı, görmeye engel olan hiçbir şey bulunmadığı halde... ...görme özelliğine tam olarak sahip bulunan bir gözle görülmesi icap eder... Bu, önümüzde koca bir dağ bulunduğu halde onu görmemek gibi bir şey olur. Dünyada Allah'ı göremeyen gözler, ahirette de onu göremezler. Nakli delilleri ise, Kur'an'da gözler onu idrak edemezler, fakat o gözleri idrak eder buyurulmuştur. Gözlerin onu idrak etmemesi, görememesi manasınadır. Yani ben o kadar yüce bir varlığım ki, insan gözü beni idrak edemez, göremez. Kendisini medih makamında söylemiştir. Gözlerin Allah'ı görememesi Allah için bir kemal, gözlerin onu görmesi ise kusur halidir. Ve Allah bu gibi kusurlardan münezzeh ve mukaddestir. Bu hususta keşraf tefsiri sahibi Zemahşer'i şöyle demekte. Göz bakma hassesinde duygu ve özelliğinde Allah'ın terkip ettiği latif ince bir cevherdir ki görünen alemi idrak eder görür. Yani göz Cenab-ı Hakk'a taalluk edip onu göremez. Çünkü Allah zatı hususunda görülmekten yüce ve mukaddestir. Oysa göz karşısında olan cisim ve heyet, şekil gibi şeyleri görür. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya lenterani, beni göremezsin demiştir. İstikbale delalet edip şu anda görmen imkansız olduğu gibi, gelecekte de yani ebediyen beni göremezsin demektedir. Bu ulul azim bir peygamber hakkında böyle olursa, ...diğerleri için elbette ki... ...daha geçerli olmuş olur. İki, rü'yetullahı... ...kabul edenlerin delilleri. Bir, akli delilleri. Vücut Allah ile... ...diğer varlıklar arasında... ...müşterek olan bir sıfattır. Öbür varlıklar sırf vücut sıfatına... ...sahip oldukları için... ...görüldükleri gibi aynı sıfata sahip olan... ...Allah'ın görülmesi de... ...imkansız ve müstahil değildir. Ancak... Dünyada onu görmeye engel olan bazı hususlar vardır. Ahirette bu engeller kalkınca Allah'ı görmek mümkün olacaktır. Eskiden çıplak gözle görülemeyen hücre ve mikrop gibi çok küçük varlıklar zamanla bir takım aletlerle görülebilir hale gelmiştir. Eskiden görülmeleri imkansız sayılan ve hatta var oldukları bile bilinmeyen nice varlıklar bugün görülebilir duruma gelmiştir. Dünyada görülmeyen... Allah'ın ahirette görülebileceğini kabul etmek prensip olarak akla ve mantığa aykırı değildir. Hz. Musa Allah'a bana kendini göster demişti. Allah'ın görülmesi imkansız ve onun şanına yakışmayan bir kusur olsaydı, Hz. Musa'nın imkansız, saçma ve Allah hakkında kusur olan bir şeyi ondan istemiş olması gerekirdi ki bu da asla düşünülemez ve muhaldir. Cenab-ı Hakk'ın beni göremezsin. Kelamındaki len kelimesi ebedi olarak manasını ifade ettiği gibi belli bir vakitte manasını da ifade eder. Nitekim kafirler hakkında Kur'an-ı Kerim'de önceden elleriyle yaptıkları günah sebebiyle onlar ölümü asla temenni etmezler, edemezler buyurmuştur. Bu ayet-i kerimede len kelimesi la nefi manasında kullanıldığından ...belli bir vakit ifade etmektedir. Halbuki... ...onlar ahirette ölümü temenni edeceklerdir. Nitekim... ...Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Çağırırlar. Ey Malik! Rabbim bizi öldürsün. Malik de... ...cehennemdeki görevli melek de... ...siz kalacaksınız der. Burada bilinir ki... ...len kelimesi ebedilik için değildir. Yine Hz. Meryem'den... ...hikaye olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ben... Rahman'a bir oruç adadım. Onun için bugün hiç kimseye asla söz söylemeyeceğim. Burada len kelimesi ebedi manasını gerektirmez. Sikredildiği üzere Musa aleyhisselam meskur isteğinden dolayı suçlanmamış. Buna karşılık beni göremeyeceksin. Fakat şu dağa bak eğer yerinde durursa beni görürsün demiştir. Bu ifade de rüyetin vuku için ikinci bir delil niteliği taşır. Her ne kadar Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın isteğine karşı beni göremeyeceksin demişse de müteakip ibarede rüyetin vukuunu, vuku mümkün olan bir işe talik etmiş, başlamış. Ve eğer dağ yerinde durursa beni göreceksin demiştir. Dağın yerinde durması mümkün olan bir iştir, bir iştir. minitekim Allah Teala'nın dağda tecelli etmesinden önce yerinde duruyordu. Binaenaleyh rüyetin imkansız olmayan bir şeye, muallak olması, rüyetin de imkansız bir şey olmadığına delalet eder. İki, nakli deliller. Hadiste şüphe yok ki bulutsuz bir gecede, dolunay halinde, ayı gördüğünüz gibi Rabbınızı da göreceksiniz buyurulmuştur. Bu ve benzeri hadisler, ahirette Allah'ın görüleceğine açık ve seçik bir şekilde delalet etmektedir. Ayrıca kaderiye, cehmiye, Mutezile gibi rüyetullahı kabul etmeyen mezhepler çıkmadan evvel ahirette Allah'ın görülmesi konusunda Müslümanlar arasında ihtilaf yoktu, icma vardı. Ehl-i bid'anın Kur'an'daki o gün Rab'larına bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır. Ayetindeki Rabb'ına bakan yüzler tabirini Rabbinin nimetine ve ihsanına bakan gözler şeklinde tevil etmişlerdir tekellüflü, zoraki ve zorlamalı bir tevil olarak, rü'yetin mümkün olmayıp, gözler onu idrak edemez sözünü ehl-i sünnet, gözler onun künhünü idrak edemez, varlığını ihata edemez tarzını açıklamışlardır. Çantay ise bu ayetin tefsirinde şöyle der, Müminler Cenab-ı Hakk'ı görecekler, kafirler, et-tatfif yani mutaffifin suresinin, 15. ayetin mucibince ki hayır inanmazlar. Şüphesiz ki onlar o gün Rablerini görmekten katiyen mahrumdurlar. Hüseyin bin Fadl'ın da dediği gibi dünyada tevhidten mahrum olanlar ahirette de rü'yetten mahrum olurlar. Bundan mahrum kalacaklardır. Erbabı bid'atten Mutezile, Havariç fırkalarıyla, mürci eden bazıları Cenab-ı Hakk'ı O'nun kullarından hiçbiri göremez, O'nu görmek aklen imkansızdır dediler. Bu apaçık bir hatadır ve çirkin bir cehalettir. Çünkü gerek Kur'an-ı Kerim'in, gerek sünnet seni yenin, gerek ashab-ı kiramın, gerek bunlardan sonra gelen bütün esnafın hep birbirine uygun ve müzahir delilleri, Cenab-ı Hakk'ı görmeyi ispat etmişlerdir. Ashab-ı kiramdan tam yirmisi bunun vaki olacağını rivayet etmiştir. Kur'an'ın bu bap'taki ayetleri meşhurdur. Erbabı dalal'ın itirazlarına karşı da kuvvetli cevaplar verilmiştir. Mezahibi hakka göre rüyet, Cenab-ı Hakk'ın kullarında yarattığı bir kuvvettir. Bunda ne ziyaların ittisali yani ışık ve görüntülerin birleşmesine, ne görünecek olanın karşıya gelmesi ne de başka bir şey şart değildir. Rüyet-i bari hakkında varil olan bir haliste Celil bin Abdullah'dan şöyle rivayet edilmiştir. Biz Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanındaydık. Ayın on dördüncü gecesiydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona bakarak buyurdu ki, Siz birbirinizle itişmeyerek rahat rahat şu ayı nasıl görüyorsanız, Muhakkak Rabbinizi de öylece izdahamsız ayağın beyan göreceksiniz. i̇mam Azam El Vasiye adlı kitabında şöyle diyor. Cennet ehli için keyfiyetsiz, cihetsiz, teşbihsiz olarak Allah'a kavuşmak haktır. Bunun manası şudur. Karşılıklı olmaktan, cihetten, keyfiyetten ve heyetten beri olduğu halde göze tam görünecek şekilde Allah'a bakmak olayı gerçekleşecektir, meydana gelecektir. Bu ilim sıfatı üzerine zâit bir iştir. Zira bizler baş gözümüz ile aya yani bedere baktığımız zaman ...sonra da gözümüzü kapattığımız zaman her iki halde de bize aynı durumu görünür. Fakat gözümüz açıkken görmemiz daha mükemmel ve daha tam olur. Buna birçok temsillerde tatbik edileceği gibi Hamdi Yazır şöyle açıklamaktadır. ''Gözümle karşımda bir minare görüyorum. Ne gözüm minareye kadar gitmiş ve ne minare gelip gözüme girmiştir.'' Bununla beraber benim gördüğüm yalnız minareden akseden ziyanın yani ışığın ihtiva ettiği ve küçücük gözüme taneylediği kurda minare resminden ibaret değildir. Ben gözümdeki minare resmini değil, uzakta büyük minarenin kendisini görüyorum. Ve gözümü yumduğum zamanda onu bende değil, olduğu yerde idrak ediyorum. Hatta dikkat olunursa, vasıta rüyet telakki edilen ziya bile bana, ...benim gözüme telakisi yani ulaşması anında ziya oluyor, ışık oluyor. Ve o zaman parlıyor. Ve rüyet dediğim hadisede o zaman vaki oluyor. Ve o anda ben yerindeki minareyi idrak ediyorum. Bu nasıl olabiliyor? İşte bu idraki hariç emrinin sırrı, künhü, akılların tavsıra idrakinden hariçtir. Ve bütün fenler ve felsefeler bunu ihata edebilmekten uzak kalmış... Ve feylesoflar bu noktada ya hayret veya safsatadan başka bir şey yapamamıştır. Ma bu bir emri vakidir. Ve benim minareyi gördüğüm bir hakikattır. Allah Teala bunu yapmış ve yapmaktadır. Ve akılların idrak edemediği bu hakikatın künühü mahiyetini idrak ve ihata edemezken o basarları idrak ve ihata eder. Ve aynı hakikat bütün müdrekatta böyledir. Şerh-i mevakıfta rülyetin şartı olarak altı işte edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak cennette nefislerin hoşuna gittiği ve gözlerin lezzet duyduğu şeyler vardır. Buyurarak her nevi lezzetin bulunduğunu haber vermektedir. Oysa efendisiyle iftihar duyan ve onun himayesinde olan bir kölenin en büyük nimeti efendisiyle müşerref olmasıdır. Binaenaleyh cennetinde en büyük nimeti başta rüyetullah'tır. Bu da var olan bir zatı kerimi müşahede edip onunla müşerref olmaktır. Her şey ve mevcut olan şey muhakkak görülür veya görülmesi caiz, mümkün ve vakidir. Öyle olunca Halık-ı Zülcelal'de vacib bir vücut olarak vardır, varlığı ezeli ve ebedidir fani olan varlıklar görülebildiğine göre varlığı vacip olan şeyin ki cenabı Hakk'ın görülmesi evla bit konur. Görülmesinin ahiretteki cevaz ve vuku keyfiyetini beyan eden delilleri öğrenmiş bulunuyoruz. Hadiste geldiği gibi cennette bir dakika rüyeti cemali ilahi bütün cennet lezaizine lezzetlerine faiktir üstündür. İman ve muhabbetullahın neticesi, ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın bin sene hayat mesudanesi bir saatine değmeyen cennet hayatı. Ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahedesine değmeyen bir kutsi münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahedesi rüyetidir. Erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı, pek çok belki hassiz meyveleri olduğu gibi Mecmu'nun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadete ebediyye ve biri de belki en tatlısı rüyeti ilahiyedir. Elhasıl Cenab-ı Hakk'ın göze tamamen görünmesi aklen caiz, naklen ahirette görülmesi yani kitapta sünnette sabit olup vaciptir. Cenab-ı Hak herhangi bir mekan, cihet, görenin karşısında ışığa bitişik veya görenle Allah arasında bir mesafe olmaksızın görülür. Olmayanın yani gâib olanın hazır olana kıyaslanması ise fasittir. Sırat-ı olan ehli sünnet ve'l cemaat rü'yeti kabul edip hak olduğuna aklen ve naklen inanırlar. Müminlerin cenaba hakki göreceklerine dair şu ayet delalet etmektedir. Hayır, inanmazlar. Şüphesiz ki onlar o gün Rablerini görmekten katiyen mahrumdurlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın gazap halinde görünmemesi, rıza halinde müminlere görüneceğine delalet etmektedir. Çünkü eğer öyle olmasaydı, taksisi bir şey ifade etmezdi. Aralarında fark olmazdı. mefhum muhaliften de görüleceği anlaşılmış olmaktadır. Yani şimdi gece değildir sözünün ters orantısı olan mefumu u muhalifi, şimdi gündüzdür anlamı anlaşılır. Sapık mezheplerden olan mutezile, havaric, rafizilerden, zeydiye, cehmiye ve mürcienin çoğunluğu şu inançtadır. Allah'ın görülmesi imkansızdır. Onun zatı görülmez ancak mutezileden dırar bin amr aynı görüşün sahibidir. O şu kanaattadır. Allah'ın görülmesi imkansız değildir. Hubbiye, keramiye, mücessime ise şu itikadı benimsemişlerdir. Allah diğer yaratıkların görüldüğü gibi görünür. Bu durumda acaba mutezile Allah görülmez demekle apaçık cesaretini izhar etmiyor mu? Şöyle ki, Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'ın rüyet istediğinde onun bir cihette olmadığını ve tecelli ettiğinde de bir yön ve cihetten tecelli etmediğini bilmiyor muydu? Peygamberin Allah'ın her bir cihette olmasının imkansızlığını idrak etmesine rağmen bir yönde bulunmayan şeyin görülemeyeceğini, bilemediğini ileri sürmekte bir küfürdür. Acaba, mutezile bunu savunmakla görülmemesini değil, görmemeyi mi temenni etmektedir? Rüyyet lütfunun ihsanından daha büyük bir memnuniyet ve ihsan sebebi olabilir mi? Madem cennet ve onda verilecek olan her şey, insanın memnuniyeti içindir. Rüyyetten daha memnun edici, başka ne olabilir? Evet, rüyyet muhal ve imkansız olsaydı, şöyle bir, ayetle ifade edilirdi. Onlar, ayetlerimizi yalan sayanlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Buyurmakla, devenin iğne deliğine girmesinin muhal olduğunu söylemekle, onların da asla cennete giremeyeceklerini murat etmektedir. Oysa dağın durması, böyle bir muhaliyeti gerektirmemektedir. Bir de, Hansa adındaki bir şair, Kardeşiyle harbeden eden kimsenin barışmalarının imkansızlığını bildirmek üzere şöyle söylemektedir. Gözün beyazı siyahına dönmeyinceye kadar kavim sulh etmez. Yani gözün beyazının siyaha dönüşmesi nasıl imkansızsa öyle de onların barışmaları da öyle imkansızdır. Ayette ise Cenab-ı Hak kelamını muhale olmayan bir şey ile yani dağın durmasıyla beraber zikretti ki bu da rüyetin vukuunu ispat eder. Üç, melekler, cinler ve kadınlar görecekler midir? Bu husustaki görüşler ise şunlardır. İbn-i Cemul cem Cevami şerhinde El-İbane An Usulü Diyane adlı kitaptan naklen ehl Sünnet ve Cemaat'ın imamı olan eşariğinin şu sözünü zikretmektedir. Melekler Allah'ı görecekler. Beyhaki ise kitab rüyette buna uyarak kabul etti. Müteahhirinden Hafız Allame İbn Kayyım, Celalül Belkini ve en racih yani üstün ve geçerli görüş Celaleddin Suyuti ki bunun şeksiz olduğunu söylemiştir. Yine Belkini'den naklen mümin olan cinlerle göre, cinler de göreceklerdir. Kadınlar hakkında ise İbn Kesir bunu Evahiri tarihinde zikretmiştir ki bunlar bir Kadınlar görmezler der. Çünkü Kur'an'da Allah çadırlar içinde ehli perde yani gözlerini sadece zevcelerine hasretmiş huriler gözünün beyazı çok beyaz karası da çok kara kadın vardır ayetini delil göstermektedirler iki kadınlar görürler bunlar rüyet hakkında umum ayetlerde varid olup gelen ayetleri nazara almaktadırlar ve o da zahirdir üç onlar görürler Cenab-ı Hakk'ın meskur günlerde, ehl Cennet'e umumi bir tecelli ile göründüğünde, dünyada bayram günlerindeki gibi görürler. dar kutninin rivayet ettiği hadis olduğu gibi. ehl Sünnet ise Allah gördüğü gibi görülür de demektedir. Ebu Huzeyl, Allah ise Allah görmez ve görülmez demektedir. Neccariye ise rüyet haktır, lakin kalp iledir demektedir. Mutezile ise Allah görür fakat görülmez demektedir. Kerramiye ise Allah ahirette cisim olarak görülür demektedir. Ahkamul Mercan kitabı İbn-i Abdüsselam'in kavaid Sura kitabından naklen şunları kaydeder. Allah'ı görmek insanlara mahsustur. Melekler ve cinler Allah'ı göremeyeceklerdir. Şeyhul İslam İbrahim Beycuri ise bu hususta şöyle der. Cinlerin müminleri de diğer müminlerle beraber mevkıfta Allah'ı görürler. Bu kesindir. Cennette görmeler ise kuvvetle muhtemeldir. Allah'ı akıl sahiplerinden başkası mesela hayvanlar göremezler. Cennet ehli cuma ve bayram günleri görürler. Müminlerin havası ise her sabah ve akşam Rablerini göreceklerdir. Allah'ı görme meselesini ehli sünnet üç yönden incelemektedir. Bir, Allah'ı ahirette görmek. İki, Allah'ı rüyada görmek. Üç, Allah'ı dünyada görmek. Birincisi, Allah'ı ahirette görmek. Meskur olmakla beraber şu kadar deriz ki, Şeksiz şüphesiz müminler Allah'ı ahirette görecek, kafirler ise bundan mahrum kalacaklardır. Fatih'in hocası Hızır Bey şöyle der. Müminlerin baş gözleriyle Allah'ı görmeleri vuku bulacaktır. Fakat kör olanlar yani kafirler onu göremezler. Ebu Hureyre'den mervi bir hadiste bazı kimseler Hazreti Peygamber'e Ya Resulallah kıyamet gününde Rabbimizi görür müyüz diye sordular. Hazreti Peygamber Bedir gecesi atı görmek için itişip kakışır. Birbirinize zarar verir misiniz dedi. Hayır Ya Resulallah diye cevap verdiler. Hazreti Peygamber tekrar önünde bulut yok iken güneşi görmek için birbirinize zarar verir misiniz diye sordu. Onlar yine hayır ya Resulallah dediler. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. İşte Bedir gecesi ayı ve bulutsuz günde güneşi rahatça gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Meskur hadis ahirette sıkışmadan Allah'ı görme hakkındaki ennesai dışında kütüb Sitte'nin beş meşhur kitabı tarafından nakledilen hadisin sıhhati hakkında herhangi bir tereddüt vaki olmamıştır. Naklettiği hadisleri kendine has tabirlerle değerlendirmek yönünden şöhret kazanmış olan ettirimizi Cerir İbni Abdillah'in meskur hadisi hakkında bu hasen sahih bir hadistir demiştir. Yani rüyeti ispat eden, mütevâtili manevi derecesine ulaşan yirmiden fazla sahabeden rivayet edilmektedir. Bu hususta İbni Kayyım-ı Cevzi'nin kitabında hürriyetin caiz olup hadislerinde mütevatir olarak zikredilerek sahabilerin adları verilmektedir. Onlar da şunlardır. Ebu Bekir Sıddık, Ebu Hüreyre, Ebu Said El-Hudri, Cerir İbni Abdullah El-Beceli, Süheyb İbni Sinan, Abdullah İbni Mes'ud, Ali Bin Ebi Talib, Ebu Musa El-Eş'ari, Adil İbni Hadim, et-Ta'i, Enes ibn Malik, Nureyde ibn Husayb, Ebu Razin, Cabir ibn Abdullah, Ebu Umame el-Bahili, Zeyd ibn Sabit, Ammar ibn Yasir, Fazıha ummü'l-Mü'minin, Abdullah ibn Ömer, Ümarah İbni ruveybe Selman el-Farisi, Huzeyfe ibnül Yaman, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn el-As, Zübeyr ibn Ca'd, Ca'd ibnü'cra Fuzali İbni Ubeyd ve ismi zikredilmeyen bir sahabi olarak bunlarca rivayet edilmiştir. İki, Allah'ı rüyada görmek. İnsan rüyasında Allah'ı görme konusu da ehli sünnet ve cemaatın tümü bir olabilir. Ama Allah'ı nasıllıktan ve cihetten olarak uzak bir şekilde görmek şartıyla görüşündedir. Eğer Allah'ı mekandan münezzeh olarak görülmezse bu Allah'ı görmek değildir. Şerhul Mevakıf, İmam Amidi'den şunları naklediyor. Rüyada Allah'ı Celle Celaluhu görmek caiz midir meselesinde bir kısım alimler caizdir, bir kısmı da caiz değildir, kanaatindedirler. Bu meselede doğru olan rüyada Allah'ı görmeye mani bir şey yoktur. Fakat bu görme hakiki bir görüş değildir. Saadettin Taftazani ise şerhu akaid de şöyle der. Rüyada Allah'ı Celle Celaluhu görmek selefin birçoklarından hikaye edilmiştir. Rüyada Allah'a görüş bir çeşit müşahededir ki kalp ile olur gözde değil. Buna haşiye yazan Ramazan Efendi ise şöyle der. İmam-ı Azam, Ebu Yezid, Hamzatül Kari, sahabenin büyüklerinden Hazreti Ömer radıyallahu anhun, Rablerini rüyada gördüklerini nakletmişlerdir. Abdullahif el-Harputi ise Tenkihul Kelam tiakaidi el-İslam kitabında ulemanın bu husustaki görüşlerini şöyle nakleder. Uykuda Allah'ı görmek meselesinde, ehl-i sünnet alimleri arasında ihtilaf varsa da, Rabbimi en güzel surette gördüm. Rüyanın en hayırlısı, kulun Rabbini görmesi. Veya peygamberini görmesi, yahut Müslüman olan ana babasını görmesidir. Hadis-i şeriflerine, sahabe, tabiun ve din imamlarından nakledilenlere binaen, ehl-i sünnet alimlerinin büyüklerinden, İmam-ı Amid'i rüyada Allah'ın görülebileceğine hükmetmiştir. İmam-ı Azam'ın 99 kere rüyasında Rabbini görüp... ...100. kere Ya Rabbi kullanın azaptan nasıl kurtulacak diye sorduğu hikayesi meşhurdur. İmamı Ahmed Ahmet bin Hanbel de Rabbini rüyada görmüş. Rabbine yaklaşmanın yolunu sormuş. Kur'an okumak olduğu cevabını almıştır. Kurra'i Seb'a'dan Hamza ve Muhammed bin Ali Tirmizi gibi... ...daha birçok zabattan rüyada Allah'ı gördükleri rivayet olunmuştur. Rüya tabircilerinden i̇mam Muhammed İbni Sihir'in de... ...rüyada Rabbini gören kimsenin rüyası, onun cennete geleceği şeklinde tabir olunur demiştir. Fıkıh kitaplarından olan Bezzaziye'de şu açıklama vardır. Rüyada Allah'ı görmeyi rüknül İslam ve mutasavvıflar caiz görürler. Ekser-i Meşayih ile Semerkant... Ve Buhara'nın ekseri muhakkik, tahkik ve araştırmacı olan alimleri ise caiz görmezler. Hatta İmam-ı Maturidi, rüyada Allah'ı gördüğü iddiasında bulunan puta tapandan daha şerlidir. Zira rüyada görülenler hayal ve misallerdir. allah Teala ise bunlardan münezzehtir der. Tarikat-ı Muhammediye şerhi Berika'da büyük bilgin hadimi ihtilafları beyan ettikten sonra İmam-ı Maturidi'nin kavlini, bazı alimlerin tevil ettiğini yazmakta. Aynı kitabın şarihi Recep Efendi ise bu hususta susmak en güzeldir der. Elhasıl. Cenab-ı Hakk'ı rüyada görmek caizdir. Fakat bu görülme bir mekanda bir yönde ve ışık yardımı ile olmadan görülür. Ve görenle görülen allah Teala arasında bir mesafede bahis konusu değildir. 3- Allah'ı dünyada görmek. Bu hususta Seyyir Şerif Cüccani, İmam-ı Amidî'nin şu açıklamasını nakleder. Bizim devrimizdeki bütün imamlar, dünya ve ahirette Allah'ın görülmesinin aklen caiz olduğuna müttefikdirler. Fakat dünyada Allah'ın görülmesinin sem'an yani ayet ve hadislere göre caiz olup olmamasında ihtilaf ettiler. Bir kısmı bunun caiz olacağı, bir kısmı da caiz olmayacağı kanaatına vardılar. İbni Abbas şöyle demiştir. ...Allah dünyada görülür ama... ...bu kerem ve lütuf olarak değil... ...korkutma ve zorlama görülmeleri... ...şeklinde cereyan eder. O şöyle diyordu. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...Allah'ı miyaraç gecesinde görmüştür. Öte yandan Hz. Ayşe ...Allah dünyada görülmez buyurmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu... ...miyaraç gecesi görmedi demiştir. Hz. Aişe Resul-ü Ekrem'den... ...şu hadisi rivayet etmiştir. Ben miyaraç gecesinde... Allah'ı görmedim. Hazreti Hz. Abbas, Hz. Ayşe'ye şu ayeti delil getirince, ant olsun ki, o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştür. Hz. Ayşe cevaben onun, Cebrail olduğunu söylemiştir. Şiddet-i zuhurundan, gizlenmiş olan Kadir-i yani her zerrede, vahdaniyetine birer delil olması hasediyle, Cenab-ı her bir varlıkta görülmektedir. Bu nakıs olan insan Cenab-ı Hakk'ın zatını anlamak ve mahiyetini bilmekten acizdir. Buna bir misal verecek olursak, bir insanın mağarada büyüyüp hiç ışık yüzü görmediğini ve kendisini bir gün sabahın erken saatlerinde ve daha güneşte olmadan dünya yüzüne çıkarıldığını farz ediniz. Her tarafı dolduran ışıktan derhal gözleri kamaşan bu şahsa bu ışığın bir güneşten geldiği söylense o adam güneşi ziyadesiyle merak edecek. ...ve onu tanımaya çalışacaktır. Şimdi bu adamın hayalinde nasıl canlandırırsa canlandırsın... ...güneşi katiyen anlayamayacağı... ...ve her defasında güneş yerine başka şeyler tahayyül edeceği aşikardır. Çünkü güneşi etrafında gördüğü şeylere kıyas edeceğinden... ...yapacağı her kıyas yanlış olacak... ...ve isabet kaydetmeyecektir. Güneşe inanmak o adam için imanın bir zübni olsa... o. Güneşi her nasıl tasavvur ederse esin, her halükarda şirke düşecektir. Onun yapacağı tek şey bu ışığın bir güneşten geldiğine. Fakat o güneşin mahiyetini bilemeyeceğini idrak etmektir. Zaten ondan istenen iman da bundan ibarettir. Temsildeki adamın güneşi anlayamaması gibi hem bir insan da kendi beden memleketini idare eden ve ruh denilen sultanın mahiyetini bilememektedir. Bizler bedenimizin ruhla kaim olduğunu, onun bu bedenden ayrılması halinde bu binanın yıkılacağını ve o sultanın göz penceresiyle bu alemi seyrettiğini, kulak cihazıyla sesler alemini temaşa ettiğini, dil terazisiyle bütün tatları tattığını ve hakeza bildiğimiz halde ruhun mahiyetini bilemiyoruz. Onun mahiyeti hakkında her ne söylesek hilaf-ı hakikat olacağı gibi ruhun zatını her ne tarzda yül veya tasavvur essek, onun hakkında yanlışlığa düşmüş olacağız. Cenab-ı Hakk'a mevcudu meşhur ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebaruz eder. Hakikatının işaretin evinden, verdiğimiz bu misallerin dürbünüyle meseleyi ancak, uzaktan uzağa temaşa etmemiz mümkün olabilmektedir. İşte görmediği bir güneşin zatını anlamaktan aciz, ve kendi ruhunun mahiyetini bilmekten eli kısa olan insanın, Zaman ve mekandan münezzeh, umum alemlerin halık Zülcelali ve Malik-ı Zülkemalini. Haşa, zafiyle anlamaya çalışması ne büyük bir delalet divaneliğidir. Ve insanı baş aşağı şirke yuvarlayan bir düşünce sapıklığıdır, kıyas ediniz. kad İyas, Şifa-i Şerif'te der ki, Hazreti Ayşe'nin kavlincedir. İbni Mesud'dan ve Ebu Hureyre'den meşhur olan da budur. Bu güveç ile muhaddisin ve fukaha ve mütekelliminden bir cemaat dünyada rüyetin imtihan, imtinaına kail oldular, imkansızdırlar. Zira ahiretteki rüyette ehl-i er sünnetin ihtilafı yoktur. İbni Abbas'tan meşhur olan ise peygamberin Rabbini gözleriyle görmüş olmasıdır. Hatta rivayetlerin bazı tarafında hakim nese tabarani rivayetlerinde Allah Teala Musa'ya kelam, İbrahim'e hullet, Muhammed'e rüyet ile ihtisas buyurdu demiştir. Eş'ari ve ashabından bir cemaat da peygamberin Allah Teala'yı basarıyla ve baş gözüyle gördüğüne kaildir. Bazı de göz ile rüyette tavakkuf eylemiş. Bu bapta yazılı bir delil yoksa da caiz olduğunu söylemiştir. Kad-ı İyaz der ki evet hiç şüphesiz hak olan budur. Allah Teala'nın dünyada görülmesi aklen caizdir. Akıl da ona muhal kılacak bir şey yoktur. Şeride de yani şeriat ve dinde de istihalesine, imkansızlığına, engellenmesine kat'i bir delil yoktur. Elhasıl görmekte yerin olması şart değildir. Mesela görülen şeylerden gözle idrak ettiğimiz herhangi bir durum, eğer kalp ile veya herhangi bir yön ile idrak edersek o takdirde o şeyi gördük ve anladık deriz. Bu da elbette ki doğrudur. Zira göz bir mahal ve alettir. Bu durum onun esasına olmayıp ancak hulur ettiği mahalle racidir. Belirli bir şeyi kalbimizle veya aklımızla idrak edersek o şeyi kalbimizle veya aklımızla bilmiş oluruz. Aynı şeyi kalbimizle veya herhangi bir cihetle veyahut gözlerimizle görmemiz de bunun gibidir. Herhangi bir şey akılda, Tahayyül edildiğinde görme işi mahalline ve taalluk ettiği şeye önem vermeksizin sadece mananın hakikatini düşünür. Şöyle ki, mesela bir dostumuzu veya yakından tanıdığımızı gördüğümüzü farz edelim. Daha sonra gözlerimizi kapatarak düşündüğümüz zaman hemen hayal ve tasavvur yoluyla bu dostun sureti zihnimizde hazır olur. Fakat biz gözümüzü açtığımız zaman bir takım farkları idrak ederiz. Bu farklar esasında hayal olunana aykırı olarak başka bir sureti idrak etmekten ileri gelmemektedir. Bir akis görünen suret hiçbir fark bulunmaksızın tahayyül olunana uygun olup aralarında hiçbir fark yoktur. Ancak bu ikinci hal tahayyül halinin tamamlayıcısı ve açıklayıcısı mahiyetindedir. Bu itibarla gözümüzü açtığımız zaman bu dostun sureti bizim için daha açık, daha tam ve daha kamil bir şekilde... ...meydana çıkmaktadır. Görme yoluyla... ...meydana gelen suretin... zati kendisi... ...hayal ile meydana gelen surete uygundur. O halde o tahayyül... ...bir derecesi... ...ve onun arkasından açıklık ve vuzuh bakımından... ...daha tam olan... ...başka bir derecesi bulunan... ...bir idrak çeşididir. Bu ikinci derece... ...tahayyülün tamamlayıcısı mahiyetinde olup... ...hayale izafetle... ...işte... Bu tamamlama olayına görme ve bakma adı verilir. Keza bazı eşyayı bildiğimiz halde bunları tahayyül etmeyiz. Bunlar yüce Allah'ın zatı, sıfatları ve suretleri bulunmayan bütün hususlardır. Bunların kudret, ilim, sevgi, görme ve hayal gibi ne renkleri ne de ölçüleri vardır. Bu sıfatların ne olduğunu bildiğimiz halde bunları tahayyül etmeyiz. Esasında bunları bilmekte bir çeşit idrahtır. Böyle bir idrakin ise görmenin tahayyüle nisbeti derecesinde tamamlamayı arttıran bir vasfının bulunup bulunmadığına bakmamız lazımdır. Eğer böyle bir şey mümkün oluyorsa tahayyüle izafetle buna rüyet dediğimiz gibi ilme izafetle bu açıklama ve tamamlamaya da rüyet deriz. Bilindiği gibi bir şeyin aydınlatılma ve açıklanmasındaki bu tamamlama ve kemalin takdiri ilim, kudret ve benzerleri. Keza yüce Allah'ın zatı ve sıfatları gibi tahayyül edilmesi imkansız olmakla beraber bilinen varlıklarda muhal değildir. Bir bizim doğuştan gelen bir zorunlulukla bu takdirin yüce Allah'ın zatı ve sıfatları ve bilinen bütün bu kavramların zatları ile ilgili konularda ziyadesiyle açıklama ve aydınlatmayı gerektiren bir husus olduğunu idrak etmemiz mümkündür. Her şeyden önce Cenab-ı Hakk'a yön ve cihet isnat etmek muhaldir. Bu ancak insan için geçerli olabilir. Çünkü mesela üst yön olması bu alemin bu yerde olduğu gibi yaratılmasından dolayıdır. Alemin yaratılmasından önce üst ve alt diye bir şey yoktur. Çünkü bunlar baş ve ayağa nispetle meydana gelmişlerdir. O zaman da insan yoktu ki baş tarafı takip eden yöne üst ve mukabiline alt denesin. Bakmak ile intizar arasında fark var mıdır? Bakmak ile intizar arasında fark olup, bakmak intizar etmek manasına değildir. Farklarına gelince, bir, ahiret intizar vakti değildir. Bekleme ve intizar vakti ancak varlık ve vuku bulma yeri olan dünyadır. Ancak ahiretteki korku ve ağlama, sızlanma vakti hariç. Bu hususta bazıları onlara vuku hak olan şey gösterilir. Ve böylece onun vaki olmasını beklerler dediler. İki Allah Teala'nın nice yüzler vardır ki o gün kıyamette güzelliğiyle parıldar. Kavli celilidir. Bu ise sevabın vaki olmasıdır. Üç Allah Teala'nın o yüzler Rablerine bakarlar. Ayet-i celilisidir. İla harfi bir şeyi beklemekte de değil bir şeye bakmayı ifade eden kelimede kullanılır. 4. Allah Teala'yı görmenin caiz olduğunu söylemek, müminlerin nimetlerden nail oldukları şeyin büyüklüğünü ifade ve müjde yerine geçer. İntizar ise nimetten değildir. Bununla beraber ayetin manasını, hakikatinden başka cihete sarf etmek, Allah Teala'nın emrine muhalif olarak hükmetmektedir. Öyleyse Allah Teala'nın buyurduğu gibi, kendisine benzemeyi ifade eden manalarını nefretmek üzere Allah'a bakmakla ayeti tefsir etmek lazımdır. Gibi mukayeselerle karşılaşmış oluruz ki, cennet sıkıntı yeri olmadığını, belki saadet yeri olduğunu, oradaki nimetlerin meşakkatsiz, hatta ağaç dahi meyvesini isteyene uzanarak tablacılık yapmaktadır. Mesela bizler dünya hayatımızda da müşahede ederiz ki, en güzel bir yerde gelmesini beklediğimiz, çok sevimli bir tanıdığımızın dahi gecikmesi, bizlere bir sıkıntı verir. Ha geldi, geldi, Ha gelecek telaşı içerisinde bekleriz. Binaenaleyh cennetin en büyük nimeti olan cemalullahı değil intizar etmek belki bakmakla telezüz edilebilir. El hasım. allah Teala ayette rüyeti nefyetmekle değil idrak ve ihatayı nefret etmekle medhusena edilmiştir. Tıpkı allah Teala'nın Allah onların geleceklerini de geçmişini de bilir. Kulların ilmi ise asla bunu kavrayamaz. Buyurduğu gibi bu ayet-i celilenin anlamında ihatanın nefi, ilmin de icap ettiğine işaret edilmektedir. Bunun aynısını idrak hakkında da öne sürebiliriz. İdrak ancak hudutlanmış olanı ihata etmekten ibarettir. Allah Teala ise hat ve hudutla vasf olunmaktan beri ve münessehtir. Çünkü hudut kendisinden üstün ve yüce olan şeye nispetle nüksanlıktır. ...ve sonucu ifade etmektedir. Oysaki ki hak ve hudut... ...zatın fertlerinden biridir. Allah nasıl görülür... ...gibi bir soru vaki olacak olursa... ...İmam Maturidi... ...bunu şöyle açıklamaktadır. Allah keyfietsiz olarak... ...görülür. Çünkü keyfiyet... ...suret ve şekil sahibi olan... ...için olur. Hatta... ...Allah ayakta durma, oturma... ...bir yere dayanma... ...bir yere bağlanma, bitişme, ayrılma... ...karşı karşıya bulunma... Arka arkaya olma, kısa, uzun, ziya, karanlık, durgunluk, hareket, birbirine zıt olma, birbirine tutuşma, içeride bulunma, dışarıda olma gibi sıfatlarla vasfolunmayarak görülür. Allah Teala'nın bu ve buna benzer sıfatlardan deri ve münezzeh olduğu için onu takdir edecek veyahut da anlatacak hiçbir mana yoktur. Hazreti Aişe'nin Allah bir nurdur, görülmez diye olan inkarı şuna dayanmaktadır. ...la tüdrikuhul ebisar... ...ayetini delil getirerek... ...vaki olarak... imkârına gitmiştir. Akli olarak kabul etmemiş. Nebevinin de dediği gibi... ...raci olan görüş İsra gecesinde. Resulullah aleyhissalatü vesselam... ...Cenab-ı Hakk'ı... ...baş gözüyle görmüştür. Özetle rü'yet başka... ihaata başkadır. Yüksek bir yerden şehre bakıldığında... ...o müşahede rü'yet... Fakat idrak ve ihata değildir.